Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş'te gene birlikteyiz bir pazartesi sabahı. Evet. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Sevgili dinleyicilerimiz, ee, bahar ve yaz aylarındaki çiçek böcek ana başlığımızda ilerliyoruz. E, buğdayı ele almıştık hatırlarsanız. E, tahıllardan gidiyoruz gene. E, Orta Doğu'da buğdaydı ana Temel tahıllardan bir tanesi e, Amerika'da da Mısır. Bugün Mısır'ı alacağız. Uzak Doğu'da da pirinç. E, pirinç de yeni sözcüklerimizden biri olabilir. Mısır'la başlıyoruz. Buyurunuz Kerem Başlıyorum Bey. Başlayalım efendim. İyisiniz. İyiyiz efendim. Siz iyisiniz açık radyo dinleyiciler inşallah. <gülüyor> <gülüyor> İyi haftalar olsun. İyi haftalar olsun. Evrim yine yok. Yine dedim yalnız. Yine evet ya çok koşturmacası ondan. var gerçekten. <gülüyor> Sevgili Evrim bir an önce yanımıza gel Efendim Türk... Dil kurumuna Dil kurumu. bakacağız İsim Arapça Mişri'den geliyor Botanikte tabi hani bildiğimiz Buğdaygillerden yine bahsettiğim gibi Gövdesi kalın Yaprakları büyük Boyu yaklaşık 2 metre olabilen Erkek çi çiçekleri tepede Salkım durumunda Dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında Koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi Zea Mays Latincesi e, bu bitkinin koçanın üzerindeki taneli ürünü belki sevdiğimiz tırnak içerisinde. Onları açacağız biraz değil mi? Evet. E, bir de mısır püskülü gibi bir e, e, saç için kullanılıyor bu. Seyrek ince ve cansız saçlar için. Sanırım sende de var. Doğru. Yani hem gerçekten mısırın kendi püskülü var oradan yola çıkarak. da baktım. Mısır aslında bildiğimiz gibi hepimizin bildiği gibi ülke adı. O özel ad, addan türetiliyor denilmiş. Ee, bu sözcük Arapça aynı anlama gelen mişri özel adından alıntıdır. Hı hı. Diyorlar kendileri efendim. Evet efendim. Bende de e, aslında içinde mısır sözcüğünü barındıran e, bir takım ikilemeler var. E, bazı sebzeler meyveler var ki sadece işte e, ...adını kullandığımız zaman... ...sadece onu anımsıyoruz... ...ama mısır koçanı diye... ...mısırdan ayrılmayan bir parça var... ...işte mısır hmm. püskülü öyle... Ee, mısır püskülü e, mısır başağının ucundan sarkan sarı renkte püskül biçiminde bir tepecik senin dediğin gibi mecazi anlamda saç için kullanılıyor ama biraz da böyle bakımsız e, saçlar içinde mısır püskülü denebiliyor evet. Hı -hı. E, mısır cansız kalburu denebiliyor. var cansız evet mısır kalburu içinde mısır taneleri kavrulup patlatmak için kullanılan altı üstü tel kafesli bir alet Hı -hı. E, şimdi Aa, onun evet, makinesi var e, eskiden kullanılırdı ben o makinesini çok anlamsız buluyorum onu da e, parantez içinde söylemek istedim. E, bir de mısır tavuğu var ki hindinin diğer adı. E, Bende zekitesin acayip sözlüğünde mısır mavisinin e, tanımı var. E, aynı zamanda Pompei mavisi de deniyormuş. E, kalsiyum bakır silikat bileşimli bir pigmentmiş mısır mavisi. Hı. E, böyle... E, Başka sözlük olarak atasözlerinden bir örnek verebilirim. Mısır'a yağmur geliyor demişler. Çapan birlik mi demiş. Ne demek o? Şu anlama geliyormuş efendim. Mısır çok su isteyen bir ürün. O yüzden aynı zamanda çapalanmazsa bu suyu tam olarak alamıyormuş. Mutlaka çapalama ile birlikte yağmur ya da sulama gerekiyormuş. Çapanla beraber mi geliyor yağmur diyor. Anladın. Bir de şuna dikkat ettim. İngilizce Oxford sözlüğüne baktığım zaman Mısır'la ilgili geldiği köken etimoloji... Sık, sık bakar mısınız efendim? Son yani. zamanlarda bakmaya başladım aslında. Bu sizin bir sanıyorum İrlandalı mıydı? İngiliz hoca arkadaşın vardı. Ha, evet. Onunla konuşurken... İrlandalı. Evet İrlandalı, dogla ilgili çarşımları. Hmm. Korn aynı zamanda nasır anlamına geliyor. Ayağımızdaki nasır efendim. ...bir de... E, ...cornflower var... E, ...peygamber çiçeğinin adı... ...Mısır'ın bir ara başkanı da vardı Nasır... ...doğru o da, o, o, da, o, da da Asır. o da Nasır... ...bu Nasır... <gülüyor> ...evet... E, ...kelimelerle ilgili... E, ...bunlar var elimizde... ...şimdi biraz mitolojisinden... ...hikayesinden... İşte bu ara çok yararlandığımız bir kaynak var... Türk ...kültür tarihine giriş... ...profesör doktor Bahattin Ögel'in... ...Ögel pardon... Ö ee, orada biraz Mısır'la ilgili bilgiler var Yani Mısır Zeya Mayıs Türkler arasında biraz daha Geç çağlarda giriyor Giren bitkilerden birisi Doğru. Ee, İlk başlarda Darı ile Mısır'ı karıştırırmışız ee, e, Türkler e, Sorgun darısı içinde Mısır buğdayı demişler hı hı. Ee, Bununla beraber Mısır içinde Osmanlı kitaplarında uzun zaman Mısır buğdayı dendiğini görebiliyoruz ...sonradan yine Osmanlı kitaplarında... ...Mısır için yanlış olarak... ...Kalembek veya Kalambuk deyişi de... ...kullanılmaya başlandı... Hmm. ...hatta e, Evliya Çelebi... ...Mısır'da gezerken gördüğü Mısır tarlalarını... E, ...şöyle anlatıyormuş... ...sahralarında ektiği şeyler... ...Kalambuk olup ve... ...Kibar Kalambuk ekmeği yerler... ...aslında Kalembek... E, ...bu kokulu ağacın geldiği... ...Hint ok okyanusundaki bir adanın adı adıymış... Daha sonra Anadolu Türkler arasında kokoro sözü giriyor. Eskiden Mısır daha çok Anadolu'nun kuzeydoğu kıyılarında ekiliyordu. Bu sebeple Mısır'a lazot yani lazot lazotu adı da verilmiş. Ha, Hatta lazotu. bir albüm var lazotlar diye Fuat Sakan'ın. Ha. Hatta bizim bir Karadenizli birkaç arkadaşla Mısırla ilgili bir konuşmamız geçti. Biraz e, e, bilgilerin tırtıklamaya çalıştım onlar da bahsetmişlerdi e, kökeni işte lazotuymuş lazotun. <gülüyor> E, Avrupalılar ise Mısır diyor e, hoca e, Osmanlılardan öğrendi e, Bu sebeple birçok Avrupa dillerinde Mısır'a Türk buğdayı, Türkçe evet. Weizen adı da verilmişti Öyleymiş, ben de Murat Orta ben Asya Türklerinde ise durum biraz daha değişik e, Hive dolaylarında Mısır'a benzeyen bir darı bitkisine Cugan ad, adı veriliyordu e, Bu darı da olabilirmiş Derleme sözlüğüne göre de Anadolu'da e, Mısır sapı için e, çegen veya çokan adı verilmektedir. Çağatay Türk kültürü çevresine ait sözlüklerde Mısır için geniş olarak kurmaç sözü yazılmıştır. Bu ne kadar içinde. çok kelime varmış evet. aslında. E, bizce bunun kavurmacı olarak düzeltilmesi gereklidir diyor. Çünkü Farslar'da Mısır'a gondümi büryan diyordu. Kuzeybat'ta başka Türkleri ile Kırgızlar ise Mısır'a... Cügeri, cügörü veya cügögü adını veriyorlarmış. Bunlar hep Bayettin'e geldiği evet. değil mi? Evet. Bir de Azerbaycan Türkler ise Mısır'a kargı dalı veya peygamberi derlermiş. Ooo çok. Bunlar ya... da bize gösteriyor ki Türkler Mısır'ı oldukça geç çağlarda öğrenmişler aslında bir Doğru. yandan da. Hı. Çünkü Amerika'dan geliyor. Yani evet. eski kıtada bulunmayan az sayıda üründen biri. Aslında Keremcim unutmayıp Twitter sayfamızda... Söyleyelim canım. Bu hayır bütün Türklerin verdiği adları bir listeleme halinde atsak mı? Ama onun topu sende olsun. Ben, bana niye atıştın? Çünkü sende çünkü kaynak. tamam, peki, tamam. kaynak bende. Efendim ee, şimdi hem mitolojisi hem tarihi birlikte mi gidiyoruz? Evet. E, ben de Jared Diamond'ın, sende bitti mi Bahattin Ögel? ile ilgili şeyler, evet. e, örnekler. E, meşhur Tüfek, Mikrop, Çelik hmm. e, kitabı var. E, orada Mısır'dan bahsederken e, evcilleştirilen e, türler şemasında yer alıyor ve e, M.Ö. 3500'den önce Mezoamerika denilen yani Orta Amerika bölgesi bu e, ortaya hmm. çıkmış bir ürün olduğundan bahsediliyor. E, bu Mezoamerika e, çok eski bir uygarlık bölgesi Amerika'nın. Meksika, e, işte Guatemala El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e, gibi e, bugünkü ülkelerin bulunduğu yerleri e, kapsıyor... E, ...birçok sebze, meyve gibi önce yabanıl olanı var ama yabanının tadı çok kötüymüş. Hmm. Sonra evcilleştiriliyor insanlar tarafından. Hatta sende de bununla ilgili bir hikaye vardı bağdaştırabileceğimiz. Kezagene Jaret Diamond'ın Tüfek Mikrop Çeliği'nde e, M.Ö. 2500'de e, doğudaki yerliler Mısır'ı verimli bir şekilde e, getirmeye başlıyorlar... Getirmeye başlayan Meksikalılarla ilişki içerisine girip, onlardan Mısır alıyorlar ve bu ürünü benimsiyorlar. E, Milattan sonra 200'de e, kullanılmaya başlıyor ama yani insanların hayatına geçişi, insanların da bunu e, yaygın bir biçimde yemeleri e, 900 hmm. yılına yaklaşık tekabül ediyor deniyor. ...öyle bir bilgi var bende... Tabii ...yeni dünyadan bir de eski dünyaya... Evet, ...o da ayrı bir hikaye. ...onu da vereceğim... ...aslında e, biyolojisinde de bakalım o zaman... ...işte bilimsel sınırlandırması... ...işte bitkiler, kapalı tohumlar... Işte ...birçenekler, takım olarak... ...poales, familyası, buğdaygiller... ...türü de işte zeya maiz dediğimiz... ...Meksika ve Orta Amerika... ...kökenli olduğu düşünülüyor... ...1600'lü yıllarda Suriye yoluyla... ...Mısır'dan İstanbul'a gelmiş... O yüzden ilk başlarda mısır buğdayı deniliyor. Sonrasında evet. kısaltmaya başlıyorlar. Ee, zaman içinde kısalarak mısır, mısır. adını evet. alıyor. Bu ilginç. Mitoloji olarak da tabii hani Kızıl Derin mitolojisinde geçiyor çok. O yeni dünyaya ait olduğu için. Onu sanırım şarkı arasından sonra... Öyle edelim. mi yapalım? Öyle yapalım. Tamam. Şarkıyı... Kazım Koyucu'dan... E, Domi vamis tomi vamis evet right. vamis yoko chas 94.9 Açık Radyo'dayız. Sevgili Kazım Koyuncu'ndan dinledik. Şarkının hikayesi bir yaşlı bir kadının aslında e, Mısır... Dilenirken, dilenirken mi Açlık zamanında Evet, kıtlık anlamına ihtiyaç ediyor. Domivamis bu arada evet, şarkının Domivamis. adı. Burada bir kaymak ama eğlenmesi... Var bir, böyle bir durum söz konusu şarkıda. Hikayesi böyle. Kızılderili mitolojisinden bahsediyorduk. Evet. Efendim tabii yani yeni dünyanın e, halklarından Kızılderililer. Dolayısıyla hani Mısır'da temel e, besin kaynaklarından biri olduğu için hikayelerine de geçiyor tabii. E, bunlardan bir tanesinde e, orada bulunan halklardan e, Aşiviler'den bahsediyor. Aşiviler e, dünyaya gelen ilk insanlar köylerinden. Kızılderili deli mitolojisine göre kitap kitaptan da bahsedeyim. Kızılderili deli mitolojisi India Kitabevi'nin yayınlarından çıkıyor Alice Maryatın kitabı <gülüyor> ee, dediğim gibi aşiviler ilk insanlar ee, bunlar ilk e, dünya ile tanışma evlerinde e, biraz acayip görünüşleri varmış üzerinde hiç kıl olmayan kuyrukları ve çok uzun kulakları varmış zamanla e, dönüşüyorlar tansal halklar Onları ziyaret etmeye başladıkça e, kuyruklarını ve e, kuyruklarını ve kulaklarını e, işte Kesiyor. normal kıvama getiriyorlar, değil mi? Evet kesip e, sonra yeni topluluklar yeni geliyor. topluluklar gelmeye başlıyor dünyaya işte Hopiler geliyor, Meksikalılar, e, Kokoninlolar, e, Pimalar, Navahollar gibi halklar geliyor. Bu yer altından e, geliyor tabii bu halklar. E, çıktıkça e, En son olarak da Büyücüler geliyor Ancak büyücülerin gelmesiyle birlikte Tanrısal varlıklar e, Acaba diğer insanlar sizin Burada olmanızı istiyor mu diyerekten Aralarında bir iletişim geçiyor e, Ama e, büyücüler Ellerinde bulundurdukları tohumlardan Öte e, hmm. Bize çok bir, değerli bir şey var evet, Diyorlar yani evet, Bir koz olarak kullanıyor taş. <gülüyor> Ee, insanlarda kabul etmek durumunda kalıyorlar ee, ve bu... Bu tohumlar da mısır tohumu. Hmm. Evet. Hmm. Böyle de, de, hikaye. Böyle bir, evet. Mısır'ın değeri Amerika'da. Ee, böyle hikayeler olunca ben de hemen Eduardo Galeano'nun yürüyen kelimelerinde... ...mısırla ilgili hmm. bir hikaye var, onu paylaşmak istiyorum. Mısır Evi'nin hikayesi... Hatta olduğu gibi okuyabilirim, zamanımız var gibi. E, Andancio öksüz ve evsiz kalmıştı. Yeryüzünde bir yer bulabilmek için dolanırken Meksika körfezinin kıyılarına vardı. Işık huzmesi mülkiyetinin üzerine kapaklandı. Uzun akkor kuyruğunun üzerine yaslanarak işgalciye ateş saçtı. Buraya olmaz diye kükredi. Kabarık suçlarının kibriyle yukarıdan öfkeyle kükredi. Işık bu yani kükreyen. <Gülüyor> Andancıya ufku gösterdi, özür diler gibi alçak sesle konuşarak eline bir taş aldı ve meydan okudu. Denizi boydan boya geçen taş kazanacaktı. Işık cevap vermedi ama taşını seçti, gerildi ve taşı fırlattı. Işığın attığı taş gökyüzünde müthiş bir daire çizdi. Güneşi sıyırdıktan sonra ufkun biraz önünde denizde kayboldu. Hmm. Andancıya gizlice güvercini ve ağaç kakanı çağırdı. O zaman vücudunu yay gibi gerdi ve elindeki güvercini sanki taşmış gibi hızla fırlattı. Güvercin hızla atıldı ve gözden kayboldu. Biraz sonra ağaç kakan gagasıyla ölü bir ağacı bir kez gagaladı. Bu kuru darbe taşı sanki denizin öte yanına düşmüş gibi gösterdi. Işık boynuna eğdi ve kendi taşının düştüğü yere gitmeye mecbur oldu. Andancio, ışığa yeryüzünde su zamanının geldiğini haber vermesini, yağmur göndererek bedenini yıkamasını ve onu büyütmesine emretti. Hı hı. Böylece Andancio'nun toprağı ve yağmuru oldu, uzun bir bedeni, yaprakları, kabuğu, taneleri ve saçı oldu. Andancio, Mısır oldu. Ne güzel. Benim de çok hoşuma gitti çok. Kısa bir şey daha var e, Galeano'nun kitabında döngüler üzerine pencere diye şöyle diyor mısırdan yapılmış insanlar mısır yaparlar etten ve mısırın renklerinden yaratılmış insanlar mısır için bir yuva kazar üzerine iyi toprakla kapar ayrı kotlarını temizler sular ve ona sevgi dolu sözler söylerler. Hmm. Mısır büyüdüğünde Mısır'dan insanlar onu taşın üzerinde öğütürler. Sonra havaya kaldırıp ellerinde şaklatarak aşk ateşine yatırırlar ve Mısır'ı yerler. Mısır'dan yapılmış insanların içinde Mısır devam edebilsin diye yeryüzü yolculuğuna demiş. Hmm. İki öykü Sevgili de benim evet, çok hoşuma gitti. Yürüyen kelimeler tekrar söylüyoruz kaynağımızı efendim. Şimdi bizim e, bu e, çiçek böcek e, konseptine geçeli beri e, artık kutsal kitabımız olan Murat Belge'nin iletişimden basılmış tarih boyunca yemek kültürü tabii ki Mısır'a da yer veriyor. Ne güzel. E, evet oradan ufak ufak bilgiler paylaşacağız Mısır'la ilgili. Ben bu arada bu e, kitabı da Kerem sayesinde kavuştum. Öyle mi? E, tabii ya. Sen de daha önce varmış birlikte iletişime kitap almaya gitmiştik. Sonra tek bir tane kalmıştı. Sen birine vermişsin seninki yok olmuş. Evet, ben o, bana da hediye geldi. O kitabı bana şey sunmuştun. bir tane kalmış sen aldı demiştin. Neyse, efendim. Nazik e, insanım da. Öylesin efendim. E, Murat Belgen'in e, kitabında. Tek başına yendiğinde yeterince besleyiciliği olmayan bir e, ürün olduğundan bahsediliyor. Ama lezzetli tabii e, ya. Yani. O kesin. Zaten pek çok lezzetli e, şeyde de böyle biraz hani zarar ve besin değeriyle ilgili evet, sıkıntı var sanki. Coğrafyamızda bu çok yani belirgin. Yaygın ee, ...başka küçük küçük birbirinden ayrı bilgiler bunlar... Ee, ...tabii Çin'e falan varması mısırın çok vakit alıyor... ...şimdiye hmm. kadar hep konuştuk kaynağı... ...Amerika zaten vardığımız sözcüklerden biri yeni dünya oldu hmm. Mısır'dan... Ee, ...ama en sonunda varıyor tabi Çin'e... Ee, ...Çinliler bebek mısır dediğimiz daha onlar çok minikken ki halini kullanıyorlar hmm. yemeklerinde... Bizde de ee, turşusu yapılır herhalde o minik mısırların. Ben e, gördüm birkaç yedim hatta bayağı da lezzetli bir şeydir. Muhtemelen Karadeniz'de mi acaba bunu araştırmadık ama her şey çok mısırın en çok kullanıldığı bölgelerimizden biri Karadeniz. Tabii. Gene Murat Belge'de e, viskinin bourbonu e, Amerika'da oluyor ve ana maddesi mısırmış bunu öğrenmiş oldum. Uh -huh. e, yani Skoç olanı farklı bir de bu Murat Belgen'in çok kişisel bir yaklaşımı şimdi böyle sürekli her türlü salataya mısır atılıyor ya bir avuç hmm. onu hiç tahsip etmiyor kendileri Neden efendim? Se yani sevmiyor ya da şey böyle hani aslında o salatanın asıl yapısına eski kültürdeki oluşturuluş haline uygun değil birdenbire hani eski köye yeni adet gibi ona da mısır atalım bir avuç buna kaşar da peyniri atalım. de öyle biraz ya değil mi biraz öyle her oldu. şey atıyorlar doğru söylüyorsun ee, şöyle Murat Belge'den devam ediyoruz. Amerika kökenli olan e, bu ile ilgili e, Maguelon e, Tusan Samat doğru telaffuz ediyorsam. Şöyle bir tanımda bulunmuş, çok hoşuma gitti. Buğdayın iffetli bir tahıl olduğunu söylemiş Samat. Hmm. E, yapay döllenmeyle dışarıdan polenlenmeye gelmeyen bir bitki. E, çiçekleri iki eşeyli ve kendi kendini döllüyor. Ama mısır için tam bir yosma demiş. E, tepedeki erkek polen en hafif rüzgarla havalanıyor. Daha aşağıdaki dişiler ise sırf aynı cins değil, akraba mısırların tohumlarıyla bile döllenebiliyorlar. İşte biraz sonra varacağımız aslında çok kolay değiştirilebilir ...olmasının nedenlerinden biri de bu. Evcilleştirilmesi Meksika, Peru, Ekvador dolaylarında oluyor. Hı hı. Çok çabuk büyüyor. Yani toprağın böyle yarım parmak aşağısına ekildiğinde... ...neredeyse 1'e 150-200 verebilen bir... Ürün. arsız biraz doğru Evet arsızmış ee, ve e, kızıl derilerin burada da söylüyor çok fazla kullandıkları bir ürün gene ee, şöyle bir hikaye var George Washington Avrupalı konukları yemeğe geldiklerinde onlara buğday ekmeği sunar ama kendisi mısır ekmeği yermiş hmm. efendim. E, İspanyollar kanalıyla e, geldiyse de eski kıtaya senin de az evvel söylediğin gibi o dönemde iki büyük güç var e, yani Hristiyanlarda İspanya Müslümanlarda Osmanlı e, Osmanlıya geçişi çok çabuk oluyor tam nasıl geçtiği ile ilgili çeşitli e, hikayeler var. var ama hı? hangisi doğru belli değil sonuçta Orta Doğu'ya ve Avrupa'nın çoğunu Osmanlı kanalıyla ulaştığı kesin o da ilginçmiş e, aslında değil evet. Mi? Slav ve Macar halkları Türk buğdayı diyorlar. İngilizcedeki eski kullanımı da o anlamda. İtalyancada Gran Turco deniyor. Ee, ama her şeye karşın Türkler uzun yıllar buğdaycı kalmaya devam ediyorlar. Evet, bizde biraz Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de hakim. Biraz tarım arazisinin, tarım arazilerinin yani yapısı gereği biraz da öyle. O da arkadaşlarla dedim ya programın başında konuştuk biraz. Onlar mısırı hayli şeyde kullanmak durumundular. İşte mısır ekmeğinden tut. Mısır çok işte kullanıyorlar. Sözünü e, keser gibi oldu Ne ama, demek? Mıhlamada kullanıyorlar. Muhabbet ediyoruz. E, Kuyumakta Hatta bir sars diye bir e, lazların pek sevdiği bir tatlı var. Üzüm suyu ile mısır kaynatılarak içine de şeker atılarak <gülüyor> e, elde ediliyormuş. Şimdi sen burada aslında Karadenizlerin çok da doğal olarak ama pek çok yiyecekte kullandığı mısırdan bahsettin. Hemen buna mukabil gene Murat Belge kitabında Margaret Wieser'ın Much Depends on Dinner diye bir kitabından bir alıntı yapmış. Hı -hı. Orada şunu görüyoruz bugün çok da eleştirilen GDO'da vardığımız sözcüklerden tabii, biri tabii. en çabuk değiştirilen ürünlerden biri mısır. Nelerde kullanıldığını söylediğimizde inanamayacaksınız. ...bilenler dışında tabii. Yani etin ham maddesi büyük ölçüde mısır, sütün de öyle. Çünkü bütün hayvanlar mısırla besleniyorlar. Sabunda var, tuza, şekere karıştırılıyor. Reçellerde, turşularda, sirkelerde, bebek mamalarında, baş ağrısı tabletlerinde, diş macununda... ...kozmetikten deterjana, köpek yemine, kibritin ucundaki o yakan kısımdan... ...barbekü kömürüne kadar... Mısır var. Mısır pek mazun değil o anlamda. Hiç değil. Evet yani sonuçta küreselleşen dünyada küresel aktörler, bizim hani çok sık kullandığı bir ürün aslında mısır, aslında dünya halklarının haberi bile olmadan belki de, evet. sürekli sofralarımıza bir şekilde giren, algılarımızı değiştiren firmalar, Evet oynayarak Mısır'la evet. her yerden hayatımıza sokuyorlar. Biz buradan hegemonya sözcüğüne de Tabii vardık yani. aslında. Hı -hı. E, vaktimiz çok hızlı geçti. Metis Ajandası'nın 2013 Ayvayı Yedik... E, ...takviminde de Mısır'la ilgili bir bilgi var... ...ben sadece Laura Esquell'in... E, ...mutfağa felsefi yaklaşımından... E, ...çok küçük bir şey söyleyeceğim... ...yere Mısır düştüğü zaman... ...o eskiler e, aman basma Mısır, ...içinde Mısır tanrısı var derlermiş... Hmm. E, ...böyle bir hikaye... ...oradan... E, ...dediğimiz gibi artık zamkıların ve köpek mamalarının... ...içine kadar girmiş... E, ...hegemonyası güçlü bir... ...ürüne dönüştü... ...sevgili dinleyicilerimiz... E, bu haftayı da bitti. bitirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar.